Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum Sığ Suyum Balıkları ve Vicdan Saatleri başlıklı iki öykü kitabının ardından bu kez bir romanla çıka gelen Abdullah Ataşçı. 2011 yılını değerlendirdiğim programda Ethem Barış Bıçakçı ve Abdullah Ataşçı'nın Ankara'da aynı semtte Eryaman'da yaşıyor olmalarından hareketle bir gariplikten söz etmiştim. Bu güzel tezadüften bir gariplik olarak bahsediyorum demiştim. Çünkü İstanbul'un taşrası olan Ankara'nın dahi merkezinde değil onun da dışında Eryaman'da, Eryaman'da yaşayan bu üç yazarın 2011 yılında ardarda arda birbirinden iyi romanlarla çıka gelmiş olması İstanbul dağındaki tavla turnuvasından daha heyecan verici geliyor bana. Türkiye'nin büyük şehirlerinde giderek hızla yayılan yaratıcı yazarlık oyunlarıyla sisteme entegre olmak için elinden geleni ardına koymayan edebiyat dünyasının içinde bir adanın ışığını görmenin umudunu paylaşmak istedim demiştim. Farklı şehirlerde olduğumuz için Abdullah Ataşçı ile telefon bağlantısı kurduk. Abdullah abi hoş geldin. Merhaba Mesut, hoş bulduk. Merhabalar. Ee, Abdullah abi verdiğin bir söyleşi de e, artık hiçbir şeyin yavaş olmadığını, olamadığını ve böylece taşranın da bittiğini... ...ama bunun merkeze ne gibi etkileri olacağının henüz belirsiz olduğunu söylüyorsun. Romanındaki üç ana bölümün, e, tünel, okuyucu ve şer bölümler bölümlerin isimleri... E, bu üç ana bölümün mekansal yapılarının da e, sanki bu görüşüne denk geldiği gibi bir e, kanaatin var. Ne dersin? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? E, ya söyleyebiliriz ya ama benim e, işte bu romanı yazarken e, böyle bir düşüncem yoktu. Yani ile merkez arasındaki çelişki ya da e, arasında var olan e, bu e, sonradan doğmuş e, zıtlı yazma gibi derdim yoktu ama... Yazdığım bölümler, işte sen dediğin gibi zaten üç bölümden oluşuyor. Üç bölümde birbir birbirinden farklı yerlerde geçiyor. Birinci bölüm töne de başlayıp töne bitiyor aslında. Çünkü töne doldurmuş insanlar nereye gittiklerini bilmiyorlar. tünelin sonunda onları neyi beklediğinden de haberleri yok. Geçmişlerin geçtiği yer ise bir köy ama köyün artık hayatlarında olma ihtimali de çok zayıf. Geçmişlerine deng yani duygularından, işte düşüncelerinden bunu anlamak işte de zor değil. Sonuçta TL'nin güzergahı da geçmişlerde Taşra'da geçiyor. Yani Taşra'dan aslında e, merkezin kenarına bir gidiş var. E, i̇kinci bölüm ise tam da işte bu dediğim yer yani Taşra'nın merkeze değdiği yer. Ama e, bu yer tam belirgin bir yer değil, belirsiz bir yer. E, biraz da öyle olmasını istedim. Yani sonuçta bir acının peşinden tarih boyunca bir yerlere gönderilen veya gitmek zorunda kalan milyonlarca insan var. Etten işte Baran'ın benim bu kitap hakkında bir tespiti var. Ben de çok hoşuma giden bir tespit o. Şey diyor, sen diyor, e, trenine sadece bir trenle doldurabileceğin insanı aldın bu romana. Oysa bu trenle doldurulamayan daha yüz binlerce insan var. Yani dört bin tane boşaltılmış köyden bahsediliyor. E, bu zaten e, gündemde olan bir konu ve çoğu insanın da bir şekilde tanık olduğu e, acılarını yaşadığı, paylaştı, gözlemlediği bir durum. <gülüyor> e, ben de gerçekten sadece bir trenle doldurabildiğim insanı aldım ama terini alamadım. İnsanların da bir şekilde hikayelerini anlatmayı düşündüm. Yani bu insanların üzerinden, diğer insanların da yaşadıkları, yaşayabilecekleri o sıkıntıları, acıları bir şekilde dile getirdim. Hmm, romandaki üç içerisinde ama burası benim en iyi bildiğim yerde. Ee, yaşadığım, gözlemlediğim, hatta çoğu zaman aralarında olmayı istediğim insanlarda, bir, insanların olduğu bir yer olarak düşünüyorum. <gülüyor> ee, son bölüm olan Şerş ise sen yani şey tam da merkezde geçiyor. Ee, çünkü merkezde yaşamış, avukat olmuş, başarılı bir avukat olmuş ve bir hastanın lüks odasında gözlerini açan bir insanın üzerinden anlatılıyor bu bölüm. Burası evet büyük bir şehir, tam da merkezin kalbi dediğimiz bir yer. Ama eğer senin son ilk bölümde gelecek olursak tekrar, merkezin, Entaşan'ın yani merkeze hızla yaklaşması konusuna bu romanı yazmaktaki amaçamdan biri başlar dediğim gibi bu değildi. Yani merkeze taşla ilişkisini anlatmak gibi bir hedefim yoktu. Ee, ama bir şekilde bunu anlatmak zorunda kaldım. Özellikle işte çocukluğuma ait insanların yaşadıklarını anlatarak yola çıktığım için ben çocukluğumda baya bir taşlada yani taşlanın da taşasında geçmişti. Ee, ama bunu yaparken şöyle yapmaya çalıştım yani bütün herkese karşı mesafeli olmaya çalıştım. Hem burada anlattığım insanların o acılarına hem devlete hem de romanda ihmal edilen o e, örgütlere karşı bir mesafeyi kurarak yazmaya çalıştım. Ee, bunu başardım mı bilmiyorum ama büyük amaçlarımdan biri buydu ee, sadece karamanların yaşadıkları yaşayabilecekleri acılarına özenlerine sadık almaya çalıştım hakikatten ya da hakikat değil de doğrulardan yana tavır almaya çalıştım ee, ama dediğim gibi Tayşay'la merkez arasında gerçekten bir sınır kalmadı ya da hızla kalkmaya doğru gidiyor diyebilirim ki edebiyatı bu sınıf zaten hiç yoktu yani ee, işte Kafka'nın yazdıklarını ...ya da bizim edebiyatımızdan Yusuf Hatılgan'ın... ...Hasan İktoltaş'ın yazdıklarını... ...Tarşı'ya özgürmüş... E, ...oraya dahil etmeye çalışmak... E, ...çok absürt bir şey olsa gerek... ...ama böyle bir algı var... ...yani Tarşı'yı anlatmak sanki... E, ...çok da işte kabul edilir... E, ...bir şey değil... ...böyle bir şeye kalkışmış olan yazarlar... E, ...merkezde kendini gören yazarlar tarafından... ...bazen aşağılamada biliyorlar... ...ama... E, ...dediğim gibi artık edebiyatın... E, Taşra, yani Libya'da taşra zaten merkezleşmişti. Ee, bunun artık e, normal hayatı da sınırlarının gittikçe kalktığını, işte bir hız çağında yaşıyoruz. Bu hız çağında uygun olarak insanların bilgiye ya da e, sesini duymak istedikleri bir insana çok rahat ulaşabildiklerini biliyoruz. Yani bence artık Taşla ile merkez arasındaki o sınır neredeyse kalkmak üzere ya da kalktı. Ama bu daha çok merkez tarafından sorun edilen bir konu edilmesi de gerekir. Merkezde gittikçe taş araşıyor. Evet bu e, merkezle taş arasındaki e, alışverişin giderek birbirini e, yok eden ve yeni başka bir e, yapıya doğru belki de e, giden bir e, hali var. Ama e, yani bu mesele çok daha e, başka e, bir günde e, belki derinlemesine konuşmak lazım. Evet. Yani o, o konuda farklı bir takım e, şeyler de aklıma geliyor ama e, şeyden kitaptan uzaklaşmak e, istemiyorum doğrusu. E, şeyde dağda duman yeri yokta e, alttan alta çok sağlam da bir politik e, kaynak akıyor. E, yani sadece bu kaynağın e, geniş bir okumasının bir gün yapılacağını e, ümit ediyorum ama e, senin yazı ile politika e, ilişkisine nasıl yaklaştığını sormak istiyorum. Ya şey önce bir roman üzerinden gideyim istersen. Mesut, şey bu roman okuyan çoğu insandan duydum ben işte politik roman olduğu yönünde e, tespitler olduğunu. E, bu yani şey hoşuma da giden bir durum aslında. E, yani politik bir roman olsun diye e, yazmaya başladığım Bir roman değil bu. Ama e, böyle adlandırılması da son derece bana normal geliyor ki başka adlandırmalar da çok kolaylıkla yapılabilir. Bu politik roman düşünmesinin nedeni işte romandaki karamanların e, hayatlarının siyasi kararlarla değişmesi. Yani bir şekilde o siyasi e, pencereden bakıldığında aslında alınmış kararlar sonucunda onların hayatlarının hiçleşmesi. E, bu da hiç iste istemez böyle e, yani böyle bir olay karşısında bir roman yazılınca okyanların kafasında böyle bir düşünce belirdi. Bu beni rahatsız eden bir şey değil. E, çünkü ben yazmam zaten vicdanı bir karşı çıkış olduğunu düşünüyorum. Yani bu açıdan yazmak zaten politik bir duruşu gerektirir. Ama kastettiğim şey yani politik şeylerin e, yazılması değil elbette. Evet o ee, açıdan e, alışıldık e, politik roman e, şeyinden, türünden e, farklı bir romandan bahsediyoruz aslında. Yani bunu şunu yapmaya çalıştım işte şu an kimin sözü tam olarak katılamıyorum ama bir yerde, bir yerde okudum. E, güzel bir sözde hoşuma gitmişti ve inandığım bir... Düşünceyi söylüyordu. İşte en iyi politik metinler içinde hiç politika geçmeyen metinlerdir. Tam, tam da evet bu, evet bu açıdan işte. Yani bu açıdan eğer değerlendiriyorsa romanım bu beni çok mutlu eder. Ama politika üzerinden yani politik bir söylem içeren bir roman üzerinden değerlendirilirse bu tabii hoşuma giden bir durum değil. Ee, ki yani bu hani biraz önce söylediğim o söz doğrultusunda düşündüğümüzde işte Kafka'nın yazdıkları bence çok politik metinlerdir. Son derece. Ee, i̇şte Yusuf Atılgan Anayurt Oteli Aylak Adam ee, Gene çok politik metinlerdir. Hasan İtolpeş'in örneğin e, Bin Hüzünün Az'ı Toplumcu Gerçekçiler tarafından beğenilmez ki başka kitapları da biliyorsun çok fazla kabul edilmez onların nezdinde. <gülüyor> ee, ama Bin Hüzünün Az e, inanılmaz politik unsurları içinde barındıran, sessiz bir söylemle e, barındıran yani onları adlandırmadan içinde var eden bir kitap. E, bu açıdan bakıldığında eğer böyle bir değerlendirme içine sokuluyorsa romanın e, bu beni çok mutlu eder. Ama benim tabii ki bir politik bilincim var yani politik bir duruşum olduğunu da inanıyorum. E, bu tarih seyirlerinden itibaren kendimde var gördüğüm şey yani ben kendimi solcu olarak gördüm. E, öyle görmeye devam ediyorum. E, bu ülkede yaşayıp da zaten var olan şeyler karşısında işte belirli bir bilince ulaşmamış, ulaşmış insanların yani sosyalist olmasından daha doğal da yok gibi geliyor bana. İşte Siora'nın bir sözüydü sanırım şey diyor yani kendini aşırı bilinçli gördüğü, gördüğünden dolayı hayatın trajedisini yaşadığını <gülüyor> yani bu onun hayatın trajedisini olduğunu söylüyor. E, bilinçlenmenin tabii böyle bir kötü tarafı da var çünkü yani bir şeylerin farkında olup da sessiz kalmak e, vicdanı olan insan için çok zor. E, ama bilinçlenmek <gülüyor> bu açıdan yani eğer bir e, duruşunuz varsa bir karşı vicdanı bir duruşunuz varsa... Kaçınılmaz bir şey. Bu açıdan benim elbette yani bu inandığım dünyanın doğrularını, bunu tabii ki işte bunu yazarken yani dediğim gibi herkese karşı bir mesafede durarak bunu yapmaya çalıştım. Zaten böyle olması gerekirdi. Ee, ama onun dışında elbette bir politik duruşa sahibim. Yani sen de biraz tanıyorsun beni. <gülüyor> evet. Yani o e, şansa e, erişmiş bir insanım. O bizim şansımız biraz önesi yani. için. İnşallah tekrar buluşuruz yakın zamanda. İnşallah. Ee, öyle olur. E, peki dağda duman yeri yokta e, bir tür aslında alternatif ya da imgesel denebilecek e, Türkiye tarihi olarak da e, okunabilir gibi geliyor bana bu roman. E, son derece zengin bir e, imgelen malzemesine sahip. Dili açısından da neredeyse e, masalsı e, olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Bu üslup tercihinin nedenlerini hı hı. sormak isterim. Tam da az önce konuştuğumuz gibi çünkü e, evet. politik malzemesi aslında kuvvetli bir roman ve hani işte az önce konuştuğumuz gibi o klasik politik roman şeyiyle de yazılabilirdi pekala ama bunu tercih etmeyip daha imgesel, daha masalsı bir dil ve üslup tercih etmişsin. Evet. Edebiyatın zaten böyle bir görevi vardır sanıyorum. Yani edebiyat işi bir şey yazdığımızda belki bu bilinçlenmeni az önce bahsettiğim bu bilinçhâlin netiste olarak e, inandığınız o fikirleri daha net ve daha doğrudan söyleyebilirsiniz ama edebiyat e, biraz da işte sizin kendi içinizdeki o var olmayı yani o mesafe koymayı dediğim şeyin işte o insana bir özgürlük getirmiş aynı zamanda özgürlüğe sığınarak yaptığınız bir şey. E, bu yüzden dilin e, tam da işte o poetik e, malzemelerin yoğun olmasına rağmen oraya kaçmaması nedeni bence bu. Ama burada anlattığım tabii ki roman. <gülüyor> Romanda geçen konular işte 80 ata 90 sonrası Türkiye'sinde yaşanmış acılara da yani arka fonunda bunlar var ve bu insanların acılarını anlatırken e, ister istemez bir şekilde <gülüyor> var günümüzdeki gerçeklerde değinmek zorundayız. E, ama dil olarak yani üslup olarak ben e, şöyle bir şey tasarladım kafamda masalsı bir dilden başlayıp hayatın gerçeklerine doğru giden hatta e, gittikçe kabalaşan bir evet. dil düşündüm. Ee, bilmiyorum öyle mi tam olarak? Evet evet, e... evet e, e, haklısın yani işin o e, sürecini kitap boyunca e, çok net bir şekilde görüyorsun onu e, belirtmeyi atladım. Ha, yani öylese tam e, biraz da istediğim gibi olmuştur diyebilirim. E, bir masalla aslında başlasın istedim yani çünkü oradaki anlattığım o insanların e, geçmişlerine giden e, bir anlatım var geriye dönüşler var ve bu İnsanların geçmişleri işte ilk bölümdeki o insanların geçmişleri e, çok da güzel ve mutlu oldukları zamanlar e, hatta o kadar mutlular ki kendi gerçeklerin bile farkında değiller. Örneğin e, romanın bir bölümünde işte dört genç e, devrim yapmak için köyden ayrılıyorlar ve onlara e, program da yapıp işte katılmalarını istiyorlar ama kimse de katılmıyor. Çünkü hayatlarında herhangi bir sıkıntı yok. E, diş, dışarıdaki dünyayla aralarında e, kalın bir çizgi olduğu için e, o dünyadaki işte yapılan haksızlıkları çok da umursamıyorlar e, ve bu hayatların bu bölümü onlara göre gerçekten de bir masal gibi yani ne bir eksikleri ne bir fazlalıkları var e, çoğu insan mutlu işinde gücünde ya da işte sevdiğiyle e, bazı şeyler e, bazı sorunlar yaşanmış olsa da bazı acılar yaşanmış olsa da yine de onlarla birlikte bir hayat devam ettikleri hayatları var ama işte bu e, tabii köy boşaltılma olayı yaşanınca yani bu acı gerçekle karşılaşınca birden o masal bitmiş oluyor. Ve o masalın bittiği yerde de artık ki ikinci bölümde başlıyor bu yani trenle geldikleri o şehrin e, artık neresi ben de bilmiyorum. O şehrin e, işte olduğu yerden e, orada yaşadıkları o acılara temas eden bir dil var ve daha gerçek bir hayatın dili olduğunu düşünüyorum. Ee, yani masal bir yerde artık yırtılmış oluyor ee, Ve yırtılması gerektiğini düşünmüştüm zaten ee, Merkez bölümde ise daha e, merkez ait bir dil var ee, Bir avukatın başarılı bir avukatın Ama buradaki e, dilin de e, kendi gerçekliği içinde olan bir dil olduğunu düşünüyorum Yani burada artık zaten e, bütün bu anlatılan şeylerin e, bir sonuca vardığını gösteren bir dil diye tasarlamıştım. Ama böyle düşünüyorsan demek ki yerine oturmuş. O yüzden e, bu beni mutlu eder. Eyvallah. Ee, şeydir romanın önemli izleklerinden biri de e, karakterlerin dinle ve e, ruhani imgelerle e, olan ilişkileri. E, ve bu ilişki marjinalleştikçe karakterlerin yaşamlarında şiddetin dozu da artıyor. Hı -hı. E, ya da en azından e, roman boyunca <gülüyor> bana öyle geldi. E, Hı -hı. Ve... ...bu durumle romandaki o... ...sessizlik e, vurgusu... ...alttan alta... E, ...şey yaptığın, altını çizdiğin... ...sessizlik vurgusu arasında da... ...sanki bir ilişki var gibi geliyor bana. Ne dersin? Yani şey doğru diyorsun... E, ...tabı bunu yazarken... E, ...çok da farkında değildim belki de ama... E, ...ama bitirdikten sonra kitabı... ...bunu ben de fark ettim. E, hatta işte bu dinin, din ögelerinin... ...çok fazla öne çıktığı yerde... E, bir e, suskunluk atmosferinin oluştuğunu hissettim ben de Ama bu şey zaten yani dinin e, kendi e, omurgasında olan bir şey yani din dogmatik düşüncelere dayanır bir yerde. Ve bu dogmatik düşüncelerde biliyorsun e, susuş vardır yani kabul ediliş vardır. Ve burada sadece işte ulema konuşur diğerleri dinler e, ve dinledikçe kendinden geçer e, sorgulamadan e, ruhunun temizlendiğini düşünür. Yani rahatlar bir şeyleri garanti altına aldığını da düşünür hatta. işte e, dini ve öbür diniyle ilgili işte beklentilerin de bir şekilde karşılanacağını düşünür bu bekleme sonucunda. E, Romanda da böyle karakterler var ama e, bu din öğelerinin işte politik bir amaca hizmet ettiği ikinci bölümde e, ki ikinci bölümde daha yoğun bir şekilde var bu. Evet. E, daha farklı bir e, atmosferle karşılaşıyoruz. Yani bir şekilde artık bu inanan insanların aslında çelişkileri ve zıtlıkları yani bir yerde işte öldürme emri veren bir otorite diğer, diğer yerde de işte bu e, haksızlığa karşı ki kendileri öyle adlandırıyorlar bir e, cihat söylemi var. Dolayısıyla böyle bir şey karşısında büyük çoğunluk bunu susuzla kabul ediyor. Yani bir şekilde e, hem olmak istedikleri hem de olmak istemedikleri bir yerde durmuş oluyorlar. Ama bu tabii ki her politik söylemde gür bir ses vardır ve buna işte tabi olan insanların o gür sesini etrafında toplanmaları, ona riayet etmeleri e, mümkündür. Buradaki dini söylemde de böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Peki, e, başka bir e, kitabın başka bir noktasına geçersek. E, romanın adı Dağda Duman Yeri Yok. E, meşhur Diyarbakır yöresinden e, bir türkünün, türküye Dağda Duman Yeri Var'a bir gönderme aslında. Evet. E, i̇stersin bir de işin bu tarafından bahsedelim. Neden o türkü ve neden artık dağda duman yeri yok? Ya işte şey bu yani ben biraz kitaplarıma bulma konusunda çok becerikli bir insan değilim. İlk ilk yazımda aslında roman adı olarak şeyi düşünmüştüm. Mezar okuyucusu düşünmüştüm. Evet. Ama sonra roman tabi ilk yazımdan ilk yazım şey şeklinden farklı bir şekle girdi. E, kurgusu değişti ya da işte bazı yerlerdeki dil mecburen kurgusu değişince değişti ve bu adın çok da uygun olmayacağını düşündüm e, bu ad bulma konusunda işte Ethem Baran, Hasan Litoptaş, Beşir Sevim, Şükrü Erbaş bunlar benim yakın dostlarım e, bunlar, da tabii, bunlar da kitapları okudular i̇şte fikirlerini söylediler katkıları da oldu e, bir ad bulma konusunda e, onlara tanıştım ve farklı adlar ortaya çıktı e, Beşir Sevim Nisyan demişti yani bu kitabın ana ee, arka fonunda en beri olan ögelerden birinden işte temanın unutma unutuş olduğunu söylemişti ve Nisyan'ın aslında buna uygun olduğunu içinde işte hem isyanı hem insanı barındırdığını e, bence de olabilir bir attı ama çok da içimi bir at değildi ee, sonra işte biz şeyle Şükrü Erbaş e, Asani Toptaş Veytan Baran Antalya'ya gitmiştik Şükrü abi ziyarete orada işte akşam otururken e, Şükrü abi e, adı ne olacak dedi ee, nisyan dedim ben ee, Tabi bu Şükrü abi baya bir sinirlendi Ya işte Nisyan da nereden çıktı dedi ee, Beşir'in dedi babaannesi dedi Ancak bu isim bu kelime hatırlar dedi Onun dışında <gülüyor> de, kim hatırlayabilir dedi Böyle şey olmaz dedi Şükrü abi biliyorsun zaten biraz şeydir ee, Direkt söyler hemen hiç şey yapmaz ee, Güzel yönlerden biridir bu aslında onun ee, Sonra işte şey dedik Yani Tam da konuşuyorken işte türkülerden bahsediyorken Şükrü bir şey dedi. Yani buldum dedi. işte dağda duman yeri var. Olsun dedi. E, tabii ben e, bu isim çok hoşuma gitti. Çünkü işte romanın e, ilk bölümünde biliyorsunuz Sipe Dağı var. Ve bu Sipe işte yaşananlara bir tanıklığı var. E, bu insanlar ya orada öldürülen insanlar işte sevdalanan insanların o dağla dağın etrafındaki yaşantıları filan bir şekilde daha değiyor. Ve da aslında her şeyin her şeyi gözlemleyen her şey tanık olan bir konuda ama ben direkt kafamda tabi şey olarak çevirdim bunu dağda duman yeri yok çünkü hmm. kitapta yani bu dağda duman yeri yok kitabında vardan çok aslında yokluk söz konusu yani kaybedilmişlik daha ziyade <gülüyor> bu yüzden böyle düşününce tabi Hasan İtoltaş da hemen atıldı o da biliyorsun yokları sever hmm. bu daha güzel olur dedi yani bu işte hem o Roma'nın geçtiği coğrafya hem içinde bir dağın e, heybetli duruşu ve hem de bu Türkçünün işte Diyarbakır yöresine Kerkük o civalara, civalarda söylenen bir türkü olmasına kaynak olarak bu adın daha iyi olacağını düşündük. E, umarım da olmuştur. Valla e, gayet e, güzel bir e, isimle kapanmış en azından e, o akşam. E, ama doğrusu e, Nisyan ismini e, duyduğumda ee, ben de vurulmuştum Kesinlikle, ve sonuçta, keşke evet. e, o da o olsun e, diye düşünmüştüm ama e, daha da duman yeri yoktu. Hakikaten söylediğin gibi e, romanın e, ruhunu yansıtıyor. Senin gibi düşünen çok insan vardı zaten ama e, sonuçta ben içime daha çok sinen bir isim oldu bu. Yani Nisyan çok Kesinlikle. tekme sinmemişti benim. E, sonuçta biliyorsun ben yazdım. <gülüyor> en son şey ben vermem gerekiyordu. Kesinlikle. E, öyle oldu. Peki e, şimdi... 4-5 dakikamız daha var. Dolayısıyla şeyden e, isimlerini de andık. Eten Baran, Hasan, Etoptaş, Şükrü, e, Erbaş evet. tam bahsettik. E, sizin Ankara'da Eryaman'da özellikle e, böyle bir e, dostluk ortamınız var. Evet. E, bu ortamdaki paylaşım, edebi ilişkilenmelerden e, biraz bahsedelim isterim. Ya işte ya bana kalırsa yazmanın en iyi taraflarından biri e, şu, e, kitaplarını sevdiğiniz insanlarla işte sizin dost olmanızı sağlıyor. E, ben e, hiçbirini tanımıyordum kitaplarım çıkana kadar. İşte, Sıh suyun balıklarıyla, e, önce Etten Barhan'la sonra Hasan Toptaşla, ve en sonra da işte Başla tanıştım. Ve öyle bir dostluk da başladı ama ben e, Ankara'da o zamanlar merkeze daha yakın bir yerde oturuyordum Cebeci'de. İşte buluşmalarımız oluyordu her Eryaman'da ama şey zor oluyordu tabii benim Cebeci'den, Eryaman'a gelip sonra tekrar gitmem. Ya işte buralara taşın sana, buralara taşın sana deyip duruyorlardı. E, sonra da e, işte bir de sonra da mecburen taşındı ve yani iki taşındım diyorum çünkü <gülüyor> Seni artık kendi taşralarına çektiler yani. Çektiler evet yani bizim merke merkezimiz Eryaman. <gülüyor> e, zaten Şükrü abinin de öyle bir şey var işte siz Eryaman cemiyeti olarak diye e, taklıyor bize ki o da geldiğinde mutlaka Eryaman'a gelir yani onun da e, geldiği yerlerden biri. Ee, tabii bizim dostluğumuz, yani çok güzel bir dostluğumuz olduğunu düşünüyorum ben. İşte sadece e, edebiyat konuşmuyoruz. Daha çok edebiyat konuşmakla birlikte paylaştığımız, hayatın her alanına yönelik yaşadıklarımızı çok rahatlıkla paylaştığımız insanlar. Yani sadece yazdıklarını değil, kişiliklerini de gerçekten çok sevdiğim insanlar. Bu açıdan kendimi çok şanslı buluyorum. Ee, yazarlık konusunda da bana çok büyük katkıları var. Ee, çok şeyler öğrendim. Ee, işte yazdıklarımızı... ...okuyoruz ya da okutuyoruz. Ee, böyle bir katkı... ...olması da yani kitabı basılmadan önce... ...aslında e, hepimiz için... ...birer şans ama... E, ...ben kendimi açıdan gerçekten çok şanslı buluyorum. <gülüyor> e, i̇ki haftada ya da üç haftada bir... E, ...mutlaka buluşuyoruz. Eğer bir engel yoksa, herhangi bir... ...olumsuz durum yoksa işte bu aralar... Geçen dönemde çok soğuklardan dolayı, yerdeki buzlanmalardan dolayı biraz geç şey, buluşamadık ama geçen hafta buluştuk, bir hasret giderdik. Yani her şeyi konuştum. İnsanlar, bu açıdan kendimi şanslı buluyorum. Sen de tanık oldun, gelmiştin değil mi? Eryaman'da evet, oturmuştuk. Bayağı evet, evet. Bir, Güzel bir sohbet <gülüyor> içerisinde geçmişti. Aslında sen de bir şekilde bizim gruba dahilsin. Estağfurullah. Her ne kadar İstanbul'da olsan da, ...buraya geldiğinde yerim burası. Eyvallah. Öyle düşünüyorum Mesut'a. Yani en azından gönlüm kesinlikle orada. Ki yani bunu size daha önce de söylemiştim. Yani Ankara'dan nefret derecesinde hoşlanmam. Ama bir gün sürgüne gönderilecek olsam... ...Eryaman'dan başka bir yerde de oturmak istemem. Çok Yakarım var. kendimi de öyle. <gülüyor> <Çok ince gülüyor> Eryaman'dan başka bir yerde oturmam Ankara'da. Evet bizim için de artık böyle yani Eryaman yerin dışı değil de bizim için bize merkez bir yer ee, Abdullah abi ne yazık ki programın sonlarına geliyoruz hı hı. katıldığın için çok çok teşekkür ederim ya ben teşekkür ederim Mesut biraz şey telefonla konuşma özür dileyim ben hatta işte bugün Asani Totoş ve Tenbaran'da aradım ne konuşacağım ben telefonla <gülüyor> konuşabilen bir insan değilim Etan Baran şey dedi işte sen Mesut'u biliyorsun o seni konuşturur dedi, güven ona dedi. <gülüyor> e, Asani Toptaş da dedi ki sen zaten Mesut tanıdığın için sonra sonra kendimi hayal et. öylece boşta konuşmamış olursun ona doğru konuşmuş olursun dedi daha rahat olur. Büyoya <gülüyor> <gülüyor> alarak da güzel bir program oldu ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın tekrar çok teşekkür ederim ve senin vasıtanla da buradan Ankara'ya Eryaman'a da selam göndermiş olalım. Tamam eyvallah sağ olasın. İyi akşamlar görüşmek İyi üzere. Aşamlar. Efendim e, günümüz Türkçe e, edebiyatı içinde o nüve halindeki adadan yazan, seslenen, kalemlerden biri olan Abdullah Ataşçı ile son kitabı ve ilk romanı olan Dağda Duman Yeri Yok üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. E, matbuat dünyasından bu haftalıkta bu kadar. Görüş, öneriyi eleştirileriniz ve paylaşmak istediğiniz yayınlarla ilgili iletişim için programın Facebook sayfasından haricen e-posta adresimiz Matbuat Dünyası at gmail.com Hafta yine aynı gün ve saatte Matbuat Dünyasından bir başka konuyla buluşana dek şimdilik hoşçakalın. Abdullah Ataşçı'nın Dağda Duman Yeri Yok romanı Hasan Ali Toptaş'tan bir cümle ya da bir dizeyi alıntılayarak kapanıyor. Biz de öyle yapalım. Ölülerin dönüp dönüp bizde yaşamasıdır yalnızlık. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası